dedik. Vurulunca da o dirili verdi. İşte Allah bunun nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye mucizelerini size gösterir. Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da Bağrından su kaynar ve öylesi var ki, Allah'a olan tazimi sebebiyle, yukarıdan düşüp parçalanır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.